Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Mehalim. El İsra Suresi 55-111. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla 55. Ayet Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Ant ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Burada Davut aleyhisselam ve Zebur'un zikredilmesi hem ona kitap verildiğini hem de o kitapta peygamberimizin ve ümmetinin bütün ümmetlerden daha eftal olduğunu kaydetmesi dolayısıyladır. Nitekim 21. surenin 105. ve 24. surenin 55. ayetlerinde de bu husus açıklanmıştır. 56. ayet. "De ki: Ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın."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 ...şeytanın ortaklığına mani olurlar. 65. Ayet Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine... ...senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. 66. Ayet Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için... denize gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. 67. Ayet Denizde bir musibete...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 iktidar ver. 81. ayet. De ki hak geldi batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. 82. ayet. Biz Kur'an'dan insanlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an zalimlerin de inkârlarından dolayı ancak ziyanını artırır. Hem ruhani marazlara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 onun mahiyetini bildirmemiş denmektedir. Uzun yıllar psikoloji ve psikanalist çalışmalarıyla da bilinememiştir. Ancak onun varlığını tezahürlerinden ve vücut makinesini çalıştırmasından anlıyoruz. 86. Ayet Andolsun ki biz dilersek sana ettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. 87. Ayet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 89. Ayet Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. 90. Ayet Dediler ki yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. 91. Ayet Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup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 Hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. 106. ayet. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet sure sure ayırıp gerektikçe peder pe indirdik. 107. ayet.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 111. Ayet Çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de. Ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El İsra Suresi 55 ila 111 ayetleri dinlediniz. meali okuyan Erol Eren dipnotlar Fatih Özku